Malum insanız namaz kılarken şeytanın harp zamanıdır. Her türlü fitne fücurusunu senin önüne atabilir şeytan. namazının bir rükmünde Huzurullah'ta bulduğunu düşünmen ki hatta gelir senin için. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hitap etmiş sahabesine, o eshab-ı sefaya, o mutlu kutlu kişilere, Resulullah'ın cema'li nazarına uğrayanlara. İçinizde iki ayet namaz kılacak var mı demiş kalbine gırlı güç gelmeden kılsın namazı. Sahabeden biri kalkmış. Allah Allah. Ben kılarım ya Resulullah. Eğer demiş kalbine dünya meşgalesi gelmeden namaz kılarsan iki gömleğim var. Gömleğin birini sana hediye edeceğim. Peygamberin gömleği ne demek? Kim ki Muhammed Mustafa'nın gömleğini büründü, cehennem ateşi ona haram oldu. Kim Resulullah'ın bastığı yere yüzünü bastığı, cennetten yüzü âlâ oldu. Bilin için söylüyoruz Muhammed Mustafa'yı. Kalktı ayağa, namaz kıldı, namazını sonra Peygamber sordu. iki kez namaz kıldın, kalbine geldi mi dünya vesilesesi? dedi ya Resulallah, ilk rekatta gelmedi ama ikinci rekatta gömleğine hangisini verecek düşündüm dedi. Yani onun için üzülme.